Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programına sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait bir eserle başladık. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Timur Selçuk'a İstanbul Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Bugün Arnavutköy'de Robert Kolej'de Mercan Selçuk ve Deniz Baysal'ın konum oldum. Sağ olsunlar onlar da davetimi kırmayıp Babil'den sonra konuk oldular. Babil'den sonraya hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk. E, Robert Kolej'den başlayalım mı e, Deniz Hocam Kısaca Tabii. bahsedebilir miyiz Yani bulunduğumuz bu mekanın evet, Okulun mekan, farkı nedir e, Öncelikle çok eski bir okul 1863'te 160 okulun, yıl evet. Gelecek sene 160. yılını hı hı. Kutlayacağız büyük bir etkinlikten de Aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılı olacak hı hı. O yüzden güzel hedeflerimiz var Gelecek sene için Önder Kayın'ın kulakları çınlasında çok daha güzel anlatır ama hı hı. bildiğim kadarıyla... Hocam, Amerika Hocam tarihçi hocamız tarihçi Evet, Amerika'nın e, dünyadaki ilk ve en büyük okulu olarak biliyorum, Amerika'nın okulu olarak biliyorum. Yanlış söylemiyorum inşallah. İlk önce bebek sırtlarındaki, Boğaziçi Üniversitesi şimdiki orası hı hı. erkek lisesi, burası kız lisesi hı. ama daha sonra 70'li yıllarda... 71'de tahmin ediyorum. Ee, birleşiyor kız ve erkek lisesi olarak hmm. o günden beri. Devam karışık ediyor. Müfedat. Evet, karışık müfredata hmm. geçiyor. Çok büyük bir alan değil mi? Yani çok güzel eski binalar var. Çok e, eski binalar var. yapılmış hmm. e, Çok köklü bir okul. Çok baktığınız zaman birçok değerli insanı yetiştirmiş. Birçok da değerli öğretmene konutluk yapmış bir okul. Çok teferrikli, reddi var, Nurettin Topçular var bildiğim kadarıyla. Eskiden çok değerli öğretmenler, Bildiğimiz, bilmediğimiz birçok e, muhakkak insan var ama çok değerli öğretmenler. Şöyle, gelmiş, Birleşmiş geçmiş. Milletlerin Kuruluşu'nda burada eğitim görmüş üç insan. Sanıyorum biri İran, diğeri yine Orta Doğu'dan ve Türkiye'den bir e, temsilci varmış ve e, Robert Lisesi mezunuymuş onlarda. Evet, kesinlikle doğrudur. Sizin evet. bir gün Önder Hoca'yla program yapmanız lazım. O şey Yani iş insanları var burada. Değil mi? Eczacıbaşı, Necdet Eczacıbaşı. Evet, Suna, Suna Kıraç. Kıraç, Buradan mezun olan insanlar. Değerli birçok sanatçılar. Devlet adamı var. Bülent Ecevit. Hı hı. Tansu Çiller. Gençler, Genco Aver'in Peki tiyatronun burada öne çıkmasında acaba Genco Aver'in de katkısı vardır muhakkak, değil mi ya da Muhakkak Dorothy Iz çok muhteşem bir geçmişteki tiyatro hocası ve o zamanlar çok etkili olmuş öğrenciler üzerinde. Hı -hı. Şimdi de Jake Baker diye bir öğretmenimiz var yine çok değerli Hı -hı. işler çıkartıyor tiyatroda ve tiyatro Robert College'de gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Ve Türkçe tiyatrolar var, Türkçe öğretmenlerimiz yine e, önderliğinde gelişen hem Türkçe hem İngilizce oyunların sergilendiği birçok eser çok şey, bizim Açık Radyo'nun e, kurucusu ve e, vaka üyesimiz Ömer Madre da e, 1960'lı yılların başında burada okudu liseyi Evet. sanıyorum yürü. 64'te e, bitirdi e, Robert Koleji yani ben 2 yaşındaymışım hı hı. E, sonra işte 27 yıldır da bir Açık Radyo e, ne derler mucizesinin ...yaşıyoruz bugün. Evet Ömer abi de yani Robert Kolej... ...kökendi. Siz ne kadar zamandır bu okuldasınız? Benim 22. sene. 22. Evet. Müzik, bölümünde. müzik bölümünde. Neler yapıyorsunuz peki müzik... ...etkinliklerini bahsedin desem. Ee, öncelikle ders olarak... ...bizde çok önemli dersler var. Bunlardan bir tanesi practical müzik diye. Bu practical müzik dersinde çocuklara... ...sıfırdan enstrüman öğretiyoruz... Sonra bir ilerisinde advanced müzik var. Advanced müzikte öğrendikleri e, enstrümanların ve armoni bilgisini üzerine biraz daha koyuyoruz. Orkestra diye bir derste de e, ciddi anlamda armoni bilgisi. Konservatuvar gibi Öğren. bir anlamda değil mi? Evet, de. evet. Entonal armoniyi bitiriyorlar burada. Seçmeli dersler bunlar. Hı hı. Bunun dışında e, büyük bir orkestramız var. Çok güzel. E, 40 kişilik. Aynı zamanda iki tane... E, 8 er kişilik Emre Hocamızın bandı var. Hı -hı. Koray Hocamızın Arce Singers diye büyük bir korosu evet, var. Tanıştık. Evet, evet. Koray, Demirkapı, Emre İker bunlar hocalarımız çok güzel işler çok güzel. yapıyorlar. Bunlarla beraber çocukların oluşturdukları bu sene mesela bir Lise Life diye bir gösterimiz var. Çocukların kendi oluşturdukları Hı -hı. grupların çok konserleri Hı -hı. Hı -hı. oluşuyor. Şu anda bu sene mesela 65 grup bu dönem Hı -hı. başvurdu Hı, çok konser güzel. vermek için. Kendi oluşturdukları Bentler. Hı -hı. Bunlar tabii çok önemli. Çok güzel. Bir de bu hani Mayıs ayında yaptığınız kültür şenliği var değil mi? Fani o da Mart çok Festival önemliymiş. Yani, hı -hı. Evet, e, o da çok önemli e, gençlik festivallerinden biri. E, hem müzik hem sanatla ilgili birçok etkinlik oluyor, hı -hı. söyleşiler oluyor. Genelde bu sene tahminen 28 Mayıs'ta olacak diye düşünüyorum. Mayıs'ın son pazarı oluyor. Yatro Festivali Haziran'da mıydı? E, tiyatro, Sanıyorum. Tiyatro festivali Nisan'da çok çok emin değilim. Hı -hı. Çok emin değilim. Ondan Aynen. sonra Türk Edebiyat Bölümü takip ediyor tarihlerini. Hı -hı. E, tiyatro festivalinin. Yani pandemiden itibaren çok hatırlamıyorum devam etti mi. Pandemiden Hı -hı. önce oluyordu. Anladım. Deniz Hocam, Timur Abinin o da orkestrası yorumu bir e, evet, Perah eser de var. Perhat bezameli bir aynı. Onu dinleyelim. İsmail dede efendinin e, güzel bir eseri, uzun da güzel bir eser. şey Tim, Timur Çağrı. Selçuk... Tim, Timur Hocanın Timur Hocanın orkestrasyonu eşliğinde alacak. Tamam, dinliyoruz. Can hocam, siz ne zamandır bu okuldasınız, neler yapıyorsunuz? Ben 2011 yılında e, modern dans kulübüne e, öğretmenliğine başladım. Tam zamanlı çalışmıyorsunuz ama değil mi bildiğim Hayır, kadarıyla? Hayır, haftada iki gün geliyordum. Şimdi artık bu sene bir gün ayırabiliyorum. Hı -hı. E, Deniz sağ olsun. Ben <gülüyor> inşallah odur burada. Çok güzel. Değil, Tanışmanız değil. da burada oldu değil <gülüyor> evet, mi? Yani evet, sonra. Evet hayatınızı birleştirdiniz. 2011'de Modern Dans'a dair bir oluşum yoktu. Hı hı. Deniz'le birlikte kurduk diyebiliriz. Önce var olan organizasyonların içinde bir dansla yer aldı Modern Dans Kulübü. Sonra artık epeydir belki 5-6 yıl olmuştur. Kendi gecesi var. Kendi hı hı. bağımsız. RC Modern Dans Tiyatro diyor Çok güzel. çocuklar. Hı hı. E, keyifle çalışıyoruz. Buradaki öğrencilerle çalışmak hep bir ayrıcalık oldu benim için. Hale de devam etmekte. Çok güzel. Şey, Deniz Hocam bu sporda da aslında Robert evet, Lisesi'nin evet, önemi Basketbolu Türkiye'yi tanıtan lise olduğu söyleniyor. Evet. Özellikle e, kulakları içerisinde Dave Flips diye e, bir öğretmenimiz vardı. İlk basketbol herhalde çok popüler hale getirip onunla beraber geldiği hep söylenir Hı -hı. E, Robert Kolej'de. Şu anda da Murat Hocamız... ...valleybolda yine... E, ...diğer kayakta... ...birçok etkinlikler... Çok bir spor alanı var, evet. önce gezdik ya... Evet, saati, evet. O çok şey, spor alanında parkurları... ...ciddi e, çalışmalar yapıyor... ...öğrenciler ve öğretmen arkadaşlar Kitap koleksiyonu... ...kütüphane, müthiş bir kütüphanemiz yani. var... ...ne kadar güzel... ...bir de şey... ...yüze yakın öğrenci kulübünün varlığından söz ediliyor... ...bu da çok... İdeal bir rakam değil mi? Evet, evet. Gerçekten öyle. Ee, Sağolsun Joe Vance, bulardan e, sorumlu bizim müdürümüz. Çok bize imkan verdi bu sayede. İnanılmaz müzik kulüpleri var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, çok da inanılmaz değerli öğretmenler çalıştırıyor bu kulüpleri. Tabii bunlar çocuklar için, bizler için de çok büyük fırsat. Çocuklar için de büyük fırsat. Ben de bazen bazı enstrümanlarımı bu kuliplere girerek öğrendim. E, Mercan Hocam bir şarkı daha dinleyelim mi? Sonra yine muhabbete devam ederiz. Tabii. Ne var? E, Azeri Halk Ezgisi Cihat Aşkı'nın e, aranjesi ve yorumuyla Elmas. Elmas. Tamam. Dinliyoruz. Sırada hangi eser var Mercan Hocam? Sırada bir eserimizden Deniz Baysal Bestesi Yeniden isimli parça var. Onda da e, Hakan Maktav basları, Ant Şimşek e, gitarları çalıyor. Diğerlerini ben çalmaya çalıştım. Işte. Tamam dinliyoruz. Deniz Hocam bir de şey bu çok büyük bir alana yayılmış Robert Koleji. Buranın kendine özgü bir fa şeyi de var. Faunası bir bitki yani asırlık ağaçlar var. Hatta şey bu bölgede yaşayan dünyada sadece bu bölgede yaşayan şey boğaz böceği diye bir böcek varmış. Muhteşem bir rengi vardır onun böyle nasıl diyeyim ee, morla ee, indikatif falan gibi, gibi şeylerler Düş Düş bir şey derler ya. Değiş bir mi? Belki büyük bir şey yani yaklaşık herhalde bir nasıl diyeyim burası 7-8 santim, 7, 8 santim. Hı -hı. Ha. ondan sonra e, çok ilginç. ilginç böyle evet, e, evet. nasıl diyeyim yani biraz çok iri bir kara fatma gibi ama evet. muhteşem yani evet. görevlisi böyle hayran bırakıyor inanılmaz parlak e, renkleri var e, çok da şey böyle ele falan da geliyor evet, çok e, güzel. bizim çocuklar bazen gösteriyor dün gördüm platoda yürürken Hı -hı hatta muhteşem bir böcek ee, bazen de burası göç ee, tam alanı olduğu için mesela kartal falan gördüm ben ormanın içinde yürürken çok güzel alaca kargalar vardır ee, papağanlar var çok fazla İstanbul'un göbeğinde evet böyle gerçekten yaşamaları. mesela burada çok kimse bilmiyor tabii ama biz küçükken ben de bebekliyim doğma büyüme ee, çam fıstığı toplar toplar yerdik Burada pilota da kimse bilmediği için çok, her taraf can fıstığı dolu. Bazen ben gidiyorum bayağı bir topluyorum. Ee, i̇lginç. Tabii bunda ilgilenen biyoloji hocalarımız var. Onlar çok iyi takip ediyorlar. Nerede, ne var. Ee, çok güzel ama. Bir de şey, öğretmen kadrosu e, Türkiye'li ve daha çok Amerika. Evet, Amerikalı öğretmenlerimiz. İngiliz, Kanadalı. Ee, bazen uzak doğudan işte pakistanlı öğretmenimiz var mesela bu sene değişik ülkelerden öğretmenler oluyor genelde oran %50-%50 bazen %60-%40 gibi değişebiliyor Türkiye'nin yaşadığı son olaylardan sonra evet. biraz azalma olduğu öğretmenlerin geldi. peki liseyi bitiren öğrencilerin tercihi Türkiye'de devam etmek mi oluyor eğitime ya da Amerika mı tercih ediliyor bu da işte her şeyi biliyorsunuz artık ekonomiyle bağlı e, yüzde oran vermeyeyim. Oranlar diyor şey. çünkü bu benim çok konum değil ama şöyle söyleyeyim. İngiltere'ye, Kanada'ya e, gidenler de oluyor. Fiyatların sürücünden. bu kadar doların ve euronun yükselmesinden sonra yurt dışına biraz daha insanlar temkinli yaklaşmaya başladı. Amerika'dan Avrupa'ya doğru bir kayış var. Hmm. Çünkü Avrupa'da daha ucuz olduğu için okullar. Evet. Böyle bir kayış var. E, Türkiye'deki oran da yükseldi eskiye göre. Sıradaki iseri de e, siz Anlatır mısınız? Evet. Mercan Hocam. E, Hazal Selçuk'un su yeşili albümünden bu e, Timur Selçuk bestesi, Federico Garcia Lorca'nın sözlerini e, Sayit Maden e, hmm. Türkçe bestleştirmiş. Yüzyıllık aşka gazel Hazal Selçuk yorumu Timur Selçuk bestesi. Tamam dinliyoruz. Sokağın üst başında görünür dört sevdalı, dört sevdalı, sevdalı. kartı Mercan Hocam, bu Timur, Timur abinin Timur Selçuk'un sevgili Şahdan Hanımla ve sizinle geçen Aralık ayında evet. Çağdaş Müzik Merkezinde sohbet etmiştik. İşte Timur Timur abinin eserlerini dinlemiştik. Babamın şarkıları Modern Bale gösterisini sahnelemiştiniz o günlerde. O gün yeni bir projeden söz etmiştiniz sanıyorum bu 24 Aralık'ta. E, premierini yapacaksınız değil mi? E, Biraz ondan. 24 Mart'ta, 24 Mart'ta e, yapacağız. Evet Aralık Hı. programında konuşmuştuk sizinle bunu. Aslında e, 6 Mart'ta Cem konser salonunda gerçekleşecekti ama, ama yaşadığımız çok büyük e, felaketten ötürü e, kendimize gelemedik. Evet, evet. Durmak zorunda kaldık. Ama yine de sanat iyileştirir. Evet. Sanat birleştirir. Sağ bir taraf ben, e, yola çıkarak <gülüyor> ve devam gücünü sanatta Hı -hı. bularak 24 Mart'ta daha küçük bir sahnede Kozyatağ Kültür Merkezi'nde bir eserimizin premierini kısmetse gerçekleştireceğiz. O esere geçmeden şeyden bahsedebilir miyiz? Mercan Selçuk dans topluluğunun Tabii. kısa tarihi, ne zaman kuruldu? Kaçıncı eseriniz bu premieri yapacak olduğunuz eser? 2017 yılında kurduk dans topluluğumuzu. E, Konservatörden mezun ...ve son sınıftaydı hmm. o zaman. E, dansçı kardeşlerim diyeyim. Onlarla birlikte 2017 yılında kurduk. Demek ki beş yıl. Beş yıl. E, beş yılı tamamladık. Harika. Okay. E, beş yılda beş eser. Hangileriydi? Olur. Ben bir babamın şarkılarını biliyorum. İlk bizim hikayemiz diye başladık. E, Konservatuvarda sanat eğitimi alırken... ...ve sanatı e, bu ülkede üretirken... ...neler hissediyoruz... Hı -hı. E, ...üst başlığıyla... ...bizim hikayemiz vardı. Daha sonra Uyanış e, sergiledik. Orada da denizin müzikleri vardı zaten. E, uyanıştan sonra babamış şarkıları. Sonra Uyanış e, doğum yaptı gibi oldu. Uyanıştan özgürlüğe diye bir e, çocuklar hmm. için modern bale e, ilk gezmiş bu Türkiye'de. Bu ilkler biraz e, sakıncalıdır evet, ama evet. ben de bunu dışarıdan duydum. E, böyle bir çocuk balesi. Çocuk kadrosu ağırlıklı, onu yaptık ve şimdi de bir, gelin bir olalım. Sloganıyla, çok güzel. Tam da ihtiyacımızın olduğu günler aslında evet. değil mi? Yani toplumsal ayrışmanın, bugün ama Bu belki çok büyük, daha bizim acil, zaten mi? Ayrışmanın Sıkıntımız, körüklendiği evet, günlerde evet, evet. bence çok geldim. anlamlı olacak o gelin bir olalım çağrısı. Aynen ee, bir de belki hani cumhuriyetin 100. yılını geride bırakıyoruz. Hani eksikleriyle yani belki hani demokratik bir cumhuriyet haline evet. gelemedi tam anlamıyla ama umudumuz belki bu gelecek yüzyılda e, bunu Umutlar gerçekleştirebiliriz. E, olacak. Değil mi? Yani evet. babam da bunu derdi. Sokakçı hiçbir zaman umutsuz olmadı. Dik durmaya, hayal atmamaya devam Kesinlikle. onun gözleriyle. Kesinlikle. Deniz Hocam bu modern bale eserine e, isim olan bir şarkı da var değil mi? Onu dinlesek mi? Evet. E, eserimizin adı bir. Bu eseri dinlerken vermek istediğimiz duygu öncelikle sakin başlayan eserin nasıl haykırarak birliğe doğru gittiği. Kimler var? Kimler çalıyor bu? Şarkı? Hepsini ben çalıyorum. Ha, <gülüyor> harika tamam <harika, gülüyor> dinliyoruz o zaman. <gülüyor> Sırada ne var? Siz anons eder misiniz? Uyanış adlı parçamız var. Klasik anlamda besledik. E, fakat daha sonra ben bunu cello ve klasik kemençeye uyarladım. Cello'da e, Nihan Gülkoparan e, kemençede de Binnaz Çelik tamam. eşlik ediyor. Tamam. Dinliyoruz. Müzikler nasıl seçtiniz Deniz Hocam? Size sorsam. Müziklerde ilk o hedefimiz Mercan'la bu sefer dedik ki bu Anadolu'nun içinden çıksın, bu topraklardan çıksın, Hı -hı. melodiler, ritimler. İlk hedefimiz bu oldu. Yani tematik olarak hep e, makamsal şeyleri seçmeye çalıştık. Tamam. Hı -hı. E, hedef böyle başladı. Sonra Mercan bana hep siparişler veriyor işte... Şöyle bir hareket yapacağız. Yükselecek. Burada yükselecek. Burada bir de grup, durması grup gerekiyor. Gelecek. Burada iki kişi kalacak. İşte burada Hı -hı. ne bileyim solo olacak. Ya bu Hı -hı. beni <gülüyor> çok etkileyici bir şey bu aslında. Tabii. Hatta bir eser yapmıştık. Ee, Hı -hı. Doğumu, doğumdan sonraki kaosu ve sonra demlenmeyi anlatıyordu. Ve biz o doğuma bir kalp atışı, Hı -hı. gerçek bir kalp atışı sesinin üzerine yaptık parçayı. Danslarda Placenta gibi bir e, sürüm değildi. Evet. Yani bu ikili ne derler Beyin fırtınası. Hı -hı. Çok güzel dansıyor bence. Harika eserlere. Şey gibi diyorum ben bize. Petipa ile Tchaikovsky gibi uyuyan güzel işte Funduk Kral, Balesi'nin... yaratıcıları. Çok güzel, çok güzel. Peki şey, danslar da mı geleneksel izler taşıyacak oyunda? Şöyle benim <gülüyor> yani eğitimimiz klasik bale daha sonra modern dans. Hı -hı. Ee, isterdim daha çok aslında yöresel adımları da bilmek hı hı. Ee, halk oyunlarında keşke konservatuarlarda olsak bu eksikliği Değil zaten mi? aslında belki başka bir zaman konuşuruz. Mehmet Akam bunu bir dönem aslında ee, yapmaya çalıştı. Hasat modern mi? dans topluluğuyla hı hı. Ee, dostlarım yani, Ama tabii ki müzikler e, o adımsal yapıları en azından ritmik olarak biz modern dans e, koreografisi yapıyoruz tabii ki. Fakat Hı. o ritimlere yine de birazcık yöresel tatlar adımlarımızda katmaya çalıştık. E, i̇şte stilize sema diyorum ben. Yani gerçekten hakkıyla sema yapanlara koreografisi e, şey lazım. Koreografisi de ait tabii değil mi? Yine. Koreografiler bana ait. Peki en kostümler, tabii, kostüm. kostümler <gülüyor> geleneksel <gülüyor> olacak mı? Şimdi şöyle yani topluluğu sadece aile olarak sponsor ettiğimiz Hı, için sayede. sponsor aile, Betül ve Selçuk ailesi diyeyim. Dolayısıyla pazar ağırlıklı Cuma pazarı sağ olsun. Tamam. Oradan kumaşlar, işte tezgahlardan toplama ceketler, üstler. Anında olduğu için şanslıyız. Klasik evet. olsa hiç yapamayacaktık demek ki. Hı. Ee, kumaşları geçiriyorum dansların üstüne orasından burasından kesip sonra bir mahalle tersine verip şurayı dikin şöyle yapın böyle yapın. Durum bu yani ekonomi tıklarında malum. <gülüyor> Efendim. Şey, dostumlarımız hmm, böyle. Işık tasarımı da bayağı bir sorun değil mi? Yani çok güzel bir Işık, mesela babamın şarkılarının evet, harika Işık tasarımı. Deniz sağ olsun bana tanıştırdı. Çok kıymetli dostumuz Burak Öztürkmen. <gülüyor> Bütün ışık ve teknik direktörümüzü ona emanet her şey. Harika. Sağ olsun çok büyük yük oluyor üstümüzden. Deniz Hocam bir şarkı arası versek hangisi var? Siz anons eder misiniz yine? Şimdiki eserimiz Deniz'den Esinti. Yani es Bur Evet, sizi... Benim benden esinti. Tamam. Ee, Furkan Resiloğlu tam burada. Binnaz Çelik tekrar e, Klasik Kemal Tamam. Dinliyoruz. Ki bu eserini nerede sergileyeceksiniz? Premieri cerrere olamıyor ne yazık ki. Evet cerere olamıyor ne yazık ki ama olsun buna da şükür. 24 Mart'ta Kozyatağı Kültür Merkezi sahnesinde gelin bir olalım diyoruz. Çok güzel. Hep birlikte orada buluşacağız inşallah. Peki şey, biletleri nereden alabilir dinleyicilerimiz? Biletini al diye bir bilet organizasyon şirketi var. Tamam. Orada halen az da kalsa biletlerimiz mevcut. Değil mi? Evet. Çabuk tükeniyor gerçekten. <gülüyor> Mercan Hocam bir eser daha dinleyelim mi? Oyundan. Tabii. Bir eserimiz de yer alıyor. Abdülhamit Düşerken film müziğinden bir Timur Selçuk bestesi. Yürek yakan anılar arasında. Babil'den sonranın sonuna geldik bugün de. Bugün Robert Kolej'de sevgili Mercan Deniz'in konuğu oldum. Babil'den sonraya konuk oldular. Çok teşekkür ediyorum tekrar. çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, sanıyorum bir sonraki buluşmamız ki Temmuz Pazar günü Zincirlikuyu'da Timur abi'nin yanı başında olacak değil mi? Evet. Ee, i̇şte ben de sanıyorum ertesi gün yani 3 Temmuz Pazartesi günü yine Timur abinin eserlerine yer verdiğim bir doğum günü programı yapmayı planlıyorum umarım istediğimiz gibi olur her şey. programı kapatırken ne demek istersiniz? Cumhuriyet yeni bir yüzyıla girecek. Her şey güzel olacak. Evet. Umutsuzluk Umut. yok. Değil mi? Yöneteceğiz, paylaşacağız. Evet. babacığın dediği gibi zulme sessiz kalmayacağız. Timur abinin dediği gibi doğru. Eee şey diyor. De doğru. Timur abi şey diyordu ya. Yani özgür iradenizle iyi'den, güzelden ve barıştan, barıştan yana de. bir yol seçin. Hayırdır, Yolunuz de. açık olsun. Barıştan Aslında özet diyor yani Tabii değil mi? De. Ne yapacağımız? Evet, özgür irade. Bir, bir onumuz lazım bu ilke. senelerce kucak kucağı yaşadı. İnsanlık ilklarımızla kıs kıs sarılıyordu. Onu tekrar yakalamamız lazım. Esim Demokrasimizi bu. tekrar kucaklamamız Umar, gerekiyor. İnşallah ben. yapabiliriz. Umutluyum yani. ya ben. Yani, i̇şte. yani. Umarım daha daha güzel günler göreceğiz. Ee, evet yani Timur abi bir yazısında şey diyordu. Işte az önce de söyledim bu özgür iradenizle iyiden güzelden ve barıştan yana bir yol seçin. Ee, yolumuz açık olsun diye bitiyordu yazısı. İşte bizler de birkaç ay sonra ülkemizin gelecek yüzyılna dair önemli bir karar vereceğiz. Umuyorum işte herkes için özgürlüğe, iyiliğe, Huzurlu ve mutlu insanlarının yaşadığı bir topluma, işte barışa ve gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyete doğru güçlü bir adım atarız. Babil'den sonranın program arşivine programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. Programı Instagram ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Mercan Hocam, yapayım. Deniz evet, Hocam. E, haftaya canlı yayında gazeteci Cenk başlamışla yine Rusya'yı konuşacağız. Rusya'dan müzikler dinleyeceğiz. E, programı geleneksel bir halk türküsüyle e, kapatıyoruz. E, bu türküyü Münir Nurettin Selçuk, Aziz İstanbul planda yorumlamıştı. Deniz Hocam bu yorumda kimler var? Sanıyorum Hazal. Hazal e, aranjesini yaptı. Zaten Acapella, acapella. acapella. Ee, Hazal Yeniden akapella Aranje yaparak yorumladılar. Çok güzel, bir Halk Selçuk. Türküsü, evet. Hazal Selçuk, <gülüyor> evet aynen. aynen. Ee, peki, haftaya pazartesi aynı saatte, 95.0 Açık Radyo'da, Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürtçay, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. üstüne ince kalem ka üstüne selam gelir baş üstüne para dirili ram kuş <Sessizlik> dan sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY. destekleri için açık radyo dinleyicileri Derya Yılmaz Uçar ve Derya Saza'a teşekkür ederiz.